Paris'te Bibliotek National'da, Amerika'nın kâşifi Christophe Colomb'un bir kitabı vardır. Kendi el yazısıyla yazılmış kitap. 1928'de neşredildi bu kitap, e, Amerika notları ismiyle ve bu kitapta Rodrigo isimli bir denizciden bahseder Christophe Colomb. Onun Müslüman olduğunu, İstanbul'dan kendisine katıldığını ve pek çok o işi onunla birlikte başarabildiklerini Geceler boyunca uyumadığını Çizimler yaptığını Haritalar çizdiğini falan söyler Ve sonunda Bir Müslümana Amerika'nın keşfini Elbette ki bahşedemezdim diye de bir cümle kullanır Şimdi İstanbul'da Rodrigo isimli bir denizciden Christophe Kolomba Ve Amerika'ya uzanan bir hikaye Ketuzazade Arif Efendi Menakıb Namesinde Şöyle bir hikaye anlatır ki yazdığı ya, Menakıbname İstanbul'un hurde teferruatıdır. Yani adeta sokak aralarında bulabileceğiniz bilgiler. Her tarih kitabına girmeyen, halkın arasında dolaşan ve yaşanmışlığı dolayısıyla belki de yazılmaya değer görülmeyen hikayeleri anlatır. Zade'nin anlattığına göre 2. Bayez döneminde İstanbul'a bir kafir gelir onun ifadesiyle. Kolonlan bir kafir der. Yani kolon. Dolayısıyla Kolonnam kafir günlerce elçi hanında konaklar tavuk pazarında bugünkü Çemberi Taş civarı o dönemde İstanbul'a gelen yabancılar oralarda yerleşir hanlarda ve görüşecekleri insanları günlerce beklerlerdi saraydan birileriyle görüşmenin yollarını arar Aylar sürer Nihayet paralısı biter tam İstanbul'u terk etmek üzereyken bir paşaya yolu uğrar ve paşa bunu sadrazamla görüştürmeye sözü verir. Birkaç gün daha misafir eder. Nihayet sadrazamla görüşür. Sadrazam padişaha ikinci bayezde şöyle bir arizayla gider. Bu görüşmeden sonra. Efem kolonlan bir kefere elçi hanında konaklamaktadır. Diyor ki bana yeni gemiler verin size yeni dünyalar vereyim. İkinci bayezid önce şaşırır. Sonra der ki Bakın bakalım, araştırın, ulema toplansın, müftüler toplansın, adamı bir dinlesinler. Dedikleri sahih midir, değil midir? Gerçekten yeni gemiler verdiğimiz zaman bize yeni yerler bahşedecek mi? Ve ulema toplanır, aradan günler geçer, müzakereler yapılır, kolon dinlenir ve sonunda şöyle bir karar çıkar. Ahir zamanda yeni dünya mı olurmuş hünkârım? Ve bu karar üzerine 2. Bayezid, Kolomba 3-5 kese altın ile Hadi yoluna der Kolomb İstanbul'dan doğru İspanya'ya gider İspanya'da kirli izzabel'i bulur kirli Isabel ona dediği şekilde yeni dünyalar vermek için yeni gemiler verir ve Kristof Kolomb Muhtemelen Rodrigoyu işte o seyahatte yanında götürmüştü Şimdi bir an düşünün Kristof Kolomba, 2. Bayezid'in alimleri inanmış olsalardı ve ona gemiler verselerdi bugün dünyanın hali nice olurdu yahut nasıl bir dünya olurdu. Kettiz Arif Efendi galiba bizim bu düşündüğümüzü düşünmüş olsa gerek ki bu hikayeyi anlattıktan sonra sonunda şöyle diyor. Hulasa Amerika'ya iyi bulduğu için Amerikanlar iyi oldular. Eğer Muhammediler bulaydı bugün... Her yer Muhammed'i olacaktı. Daha 18. yüzyılda bunu söylüyor bizim Ketidazade Arif Efendi. Bilimsel gelişme galiba biraz da dikkat isteyen bir husus.